Bismillahirrahmanirrahim Abesi suresi bu surede Mekki surelerdendir Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla birden 16'ya kadar yüzünü asif çevirdi kendisine ama geldi diye. Ne bilirsin belki de o temizlenecekti. Yahut öğüt alacaktı da bu kendisine fayda verecekti. Ama kendisini müstahini gören işte sen onu karşına alıyorsun. Halbuki onun temizlenmemesinden sana ne? Ama sana koşarak gelen ki o korkar durumdadır sen ona aldırmıyor, oyalanıyorsun. Sakın, çünkü bu bir öğüttür. Dileyen onu düşünüp öğüt alır. O çok şerefli sayfelerdedir. Yüceltilmiş ve temizlenmiştir. Katiplerin elleriyle kıymetli, saygıdeğer ye huzu sebebine baktığımızda Ali ve efendimiz bir gün kureş ulularıyla konuşurken hırsla onların Müslüman olmasını istiyordu onlarla konuşup kendilerini İslam'a davet ederken o sırada daha önce Müslüman olmuş bulunan İbni Ümmü mektrum geldi Alisselat ve bir şey sorup sorusunda ısrar etti Aleyhisselatü Vesselam da onun bu esnada fazla durmayıp Kureyşlerle konuşmasına imkan sağlamasını istiyordu. Maksadı o kişinin hidayete ermesiydi. Bu sebeple İbni i Ümmü Mektum'a karşı yüzünü asıp çevirdi ve öbür adama döndü. Bunun üzerine Allah ve Teala bu ayetleri sonuna kadar indirdi. Yani Buradan da bize çıkan ders sen hidayete sayana anlat. Eğer böyle yapmazsan karşındaki onun bana ihtiyacı var. Benim ona ihtiyacım yok ki der. Halbuki onun hidayete ihtiyacı vardır. Bu da davette bizim için en önemli unsurlardan bir tanesidir. ücret Allah'tan istenileceği gibi anlatırken şu fakir, şu zengin, şu önde giden, şu ardada, ardında giden diye bakılmayıp daveti yapacağız. Allah'ın kime hidayet verdiğini biz bilemeyiz. Allah'tan başka kimseyle güçlenmeye çalışmayacağız. Çünkü bu hem nefisleri bozar hem de daveti tabi alan için bu büyük bir öğüttür. Dileyen alır, dileyen almaz. 17'den 32'ye kadar canı çıksın o insanın. Neden nankördür o? Neden yaratmış onu? Neden yarattı? Onu da takdir etti. Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra da onu öldürdü, kabre koydu. Sonra dilediğinde onu tekrar çıkaracak. Hayır, Allah'ın emrettiğini yerine getirmemiştir. Öyle ya, ya insan yiyeceğine bir baksın. Doğrusu biz o suyu bol bol indirdik. Sonra toprağı iyiden iyiye yardık. Böylece orada tane bitirdik. Üzüm ve yonca, zeytin ve hurma sık bol ağaçlı bahçeler meyve ve mera sizin ve hayvanlarınızın faydalanması içindir Allah subhanahu ve teala oğullarından öldükten sonra dirilip haşrolmayı inkar edenlere kınayarak canı çıksın o insanın ne de nankördür diyerek verdiği bütün nimetleri bir bir sayır. Evet. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi Toprak insanoğlunun her tarafını yer Ancak kuyruk sokumu müstesna O da nedir ey Allah'ın Resulü denildiğinde Bu hardal tanesi gibidir Ve tekrar oradan diriltileceksiniz buyurmuştur Allah Resulü Aleyhisselatü Rabbinin verdiği bu bütün nimetleri gözün önünde görüp dururken bizleri hamd edenlerden eylesin. 33'ten 42'ye kadar o büyük bir geldiği zaman kişinin kaçacağı gün kardeşinden, anasından, babasından eşinden ve oğullarından o gün herkesin kendine yeter bir işi vardır. O gün yüzler vardır, parıl parıl parlar, güler sevinçli. O gün yüzler de vardır, tozlanmış, bir karanlık pürümüştür. İşte bunlar, kafirler ve facirlerdir. Eh, Allah subhanahu ve teala, burada yine, sura üfürülüşten, kulakları sağır edecek, o, kıyametten bahsediyor. Ve öyle bir tablo çiziyor ki kişinin kardeşinden, anasından, babasından, eşinden, oğullarından kaçıp uzaklaşmayı istediği gün diyor. Çünkü karşılaştığı dehşet, gürültü pek büyük. Mesele çok zor ve çok önemli. Kişi karşısıyla karşılaşır. Ey kadın! Sana nasıl kocalık yaptım? Kadın ne güzel kocaydın der ve gücü yettiğince kocasını iyilikten yad eder. Kocası kadına gördüğün halimden kusulabilmem için bugün senden yalnızca bir iyilik etmemi istiyorum. Kadın der ki ne kolay şey istiyorsun ama verebilecek durumda değilim. Çünkü tıpkı senin korktuğun gibi ben de korkuyorum der. Adam oğluyla karşılaşır ve ona yavrum ben sana nasıl babalık etmiştim der çocuk babasını hayırlan yad eder adam oğluna yavrucuğum ben şu an çok kötü durumdayım iyiliğe muhtacım bana iyiliğinden ver dediğinde çocuk babacığım istediğin şey ne kadar da ama ben de senin korktuğun gibi korkuyorum binaanı sana hiçbir şey veremem işte Allah Teala'nın kişinin kaçacağı gün kardeşinden Anasından, babasından, eşinden, oğullarından kavli budur. Allah oradan kaçanlardan eylemesin. O gün herkesin kendine yeter bir işi vardır. Herkesi başkasından alıkoyacak bir meşgale vardır. Aynen Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin de dediği gibi o gün insanlar çırıl çıplak sünnetsiz olarak mahşer yerine gelecekler diyoruz. Ayşe annemiz, Allah'ın Resulü, onlar çırıl çıplak, yalın ayak, sünnetsiz geldiklerinde birbirlerinden utanmazlar mı? Ya Ayşe, bugün insanların öyle hali vardır ki, kimse yanındayız, kim olduğunu bile görmez buyurmuştur. Allah subhanahu ve teala orada şaşıranlardan değil rahmeti erenlerden ve Allah'ın rahmetiyle cennete girenlerden eylesin. Orada hiç kimse kimseyi tanımayacaksa Allah subhanahu ve teala'dan başka insana yardım edecek kimse yok. Allah arşının gölgesinde gölgelenen insanlardan eylesin. Dünyada oraya girecek amelleri bizlere işler. Elhamdülillahi Rabbil Alevah.